Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Kıymetli izleyiciler, Türkiye Diyanet Vakfı e, Kagem Ankara Şubesindeki arkadaşlarımızın, e, hocalarımızın talebi üzerine Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerini anlatmak üzere e, bir dizi e, ders çekimi e, bu yaşadığımız günler sebebiyle böyle bir karar aldık. Efendim ben Üsküdar Başvaizi Fatma Bayram, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok uzun yıllardır vaiz olarak görev yapıyorum e, ve insan ilişkileri konusu ile özel olarak ilgilendim. E, uzun yıllar çeşitli platformlarda e, kısa veya uzun bu konuda eğitimler yaptım. E, çok çeşitli kaynaklardan konuyu olabildiğince araştırmaya çalıştım. E, sizinle bu videoda Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerinin temel kavramları üzerinde durmaya çalışacağız. Bunlardan ilki kıymetli arkadaşlar. insan ilişkilerinin insanın ahlak ve karakteri üzerine inşa edileceği temel fikridir, temel kabulüdür. Önce bunu bir hazmetmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Bilirsiniz, malum. Herhangi bir eser üreten birisinin önce üreteceği eserle eserde kullanacağı malzemeleri iyi tanıması lazım. Doğru malzemeyi doğru yerde kullanması için. Mesela işte mühendislerin, hekimlerin, işte aşçıların, terzilerin yani herhangi bir eser üretecekse birisi o... İşi yaparken kullanacağı malzemeyinin çok doğru ve yerinde kullanılması eserin diğer aşamalarını baştan sona etkileyecek bir faktördür. Siz mesela öğretmenseniz işte ilk okulda mı öğretmenlik yapıyorsunuz? O yaş çocuğunun bütün özelliklerini çok iyi bilmelisiniz. Beklentilerini, problemlerini, işte onların dikkatini nasıl toplayacağınızı, ne yaparsanız dikkatlerinin dağılacağını çok iyi bilmelisiniz mesela. İşte biz vaizlerde kendi istekleriyle bizi dinlemeye gelmesi için insanların yani gelen insanların çok çeşitli eğitim seviyelerindeki insanların dikkatlerini toparlamak ve anlatacağımız konunun herkes tarafından anlaşılması sadece belli bir kesime değil o anda orada bulunan herkese hitap etmesi için hitap ettiğimiz kitleyi iyi tanımak durumundayız. Neyse örnekleri uzatmayayım insan ilişkileri de aynen böyle arkadaşlar şimdi bu insan ilişkileri eğitimlerinde benim çok dikkatimi çeken ve kaynakların da üzerinde çok durduğu ama günlük hayatta pratikte yani bizim pek farkında olmadığımız bir hususa özellikle işaret ederek başlamak istiyorum o da şu seminerlerde mesela eğitimlerde biz bu insan ilişkilerinin herhangi bir aşamasını anlatırken çıkışta Birkaç kişi gelir mutlaka ve kendi özel hayatlarından veya yaşadıkları problemlerden örnekler vererek bize işte akıl sormak veya da bir yol göstermemizi isterler. Orada şuna çok dikkat ediyorum. İnsanlar, hepimiz tabii insanların içinde ben de varım yani, bütün insanlar. İnsanlar yaşadıkları problemin, kendilerinden kaynaklandığını düşünmüyorlar daha doğrusu kendilerinin de payı olduğunu o problemde kendilerinin de payı olduğunu hatta doğrudan doğruya kendilerinden kaynaklanmış olabileceğini hiç düşünme, düşünmüyorlar. Yani içimizde savunma mekanizmaları var. 50'ye yakın savunma mekanizması çalışıyor yani sürekli bizim bilincimiz ve irademiz dışında çalışıyor. Çünkü ruh sağlığımızı korumak için kendimizi haklı bulma ihtiyacındayız. Kendi saygımızı, bütünlüğümüzü koruyabilmek için. efendim dolayısıyla eğer ben bir problem yaşıyorsam, iş arkadaşımla, işte çocuğumla, işte akrabalarımdan biriyle bir problem yaşıyorsam bu problemin kaynağı Tabii ki karşımdaki kişi. Böyle düşünüyorlar. Ee, problemin kaynağı o kişi olunca düzeltilmesi gereken kişi kim? Yani kim kim kimin kim kendini değiştirmesi gerekiyor? O kişinin kendisini değiştirmesi gerekiyor. Yani benim burada yapabileceğim hemen hemen hiçbir şey yok. Ve e, soruyu sorarken de o konuyu bize izah ederken de mesela değiştirmek kelimesini çok kullanıyorlar. Yani onun bu huyunu değiştirmek için ne yapabilirim? İşte onun kendisini değiştirmesi için ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Benim burada hani böyle bir durumda nasıl davranayım ki o da işte hatasının farkına varsın. Yani genelde yaklaşımımız bu yönde. Tabii bir de daha patolojik yaklaşımlar da var. Yani onlara önümüzdeki eğitimlerde inşallah girelim. Biraz daha ilerledikten sonra. Orada ilk göstermemiz gereken şey işte demin anlattığım... Bir ilişkide arkadaşlar sizin yani o sizin kendi ilişkinizdir. Benim bir akrabamla ilişkim, iş arkadaşımla ilişkim, işte komşumla ilişkim benim ilişkimdir. Evet iki kişi var karşımda da biri var bu ilişkiyi yürütürken. Ama o benim tarzımı benim onunla ilişkimin tarzını belirleyen şey benim ahlakımdır, benim karakterimdir. Ve sizin karakterinizin, sizin ahlakınızın çok çok minimal, çok çok küçük bir katkısı da olsa diyelim ki işte bir mesele var ve o meselede karşınızdaki kişi %80 hatalı, siz %20 hatalısınız veya o %85, siz %15 hatalısınız. Şimdi karşımızdaki kişi %85 olunca hatası değil mi? Bize çok büyük görünüyor ve tabii ki o kendi küçücük. Hatamızı çok görmüyoruz yani çok üzerinde onu durmaya ihtiyaç duymuyoruz çünkü öbürü çok bariz çok baskın yani onun hatası çok baskın Ve bütün gücümüzü nereye harcıyoruz nasıl hatasını fark ettirebilirim nasıl kendisini düzeltmesini sağlayabilirim ya da yardım edebilirim biraz daha kibar söyleyecek olursak Efendim e, halbuki bize e, insan ilişkileri üzerine ve insan karakteri üzerine çalışanların hepsi bize şunu söylüyor arkadaşlar bizim bir başkasını değiştirme gücümüz sıfıra yakındır bu isterse kendi çocuğunuz olsun yani değiştirmekten bahsediyorum bakın bir şey inşa etmek başka bir şey değiştirmek var olan bir şeyi değiştirmekten bahsediyorum kesinlikle kişi ancak kendisini değiştirebilir bir başkasını yani manipülasyon deniyor ona. Bir başkasını böyle manipüle ederek değiştirmek. Bu zaten çok da sağlıklı bir ilişki biçimi değildir yani. Ve uzun bir ilişki biçimi değildir. Ee, uzun sürecek ilişkilerde manipülasyon ciddi zararlar verir. Ee, alanımızın dışına çıkmayalım. Biz Kur'an-ı Kerim'deki insan ilişkilerini anlatacağız. Psikolog gibi davranmayalım. Ee, yanlış olur. Şimdi e, tekrar alanımıza dönecek olursak arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de mesela allah Teala e, herhangi bir insanı değiştirmemizi istiyor mu bizden? Herhangi bir insanı değiştirmemizi yani işte onunla uğraşın ve değiştirin diyor mu? Tam tersine bize diyor ki sen istediğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Peygamber Efendimiz'in şahsında bize e, Allah hidayet verir diyor ve peygamberin elinde olmadığını değil mi insanları ikna etmenin insanların iman etmesinin insanların bazı kötü davranışlardan vazgeçmesinin peygamberin elinde olmadığını kaç kere kaç yerde vurguluyor kıssaları anlatırken efendimizin yaşadığı hadiseleri anlatırken hatırlayın yani Peki ne olacak o zaman? Karşımdaki %85 hatalı, ben %15 hatalıyım. Nasıl düzelecek bu durum? Bu kadar vahimse onun hatasının büyüklüğü ve benim o konuda yapacağım hiçbir şey yoksa. Bize diyorlar ki arkadaşlar sen kendine düşen o %15'i düzeltmeye çalışacaksın. E, bu aslında bizi de geliştiren bir şey bir taraftan. Orayı da göre, görebiliyorsunuz değil mi? Yani ben bir ilişkiyi düzeltmek için uğraşırken aslında kendi nefsimin de tekamülüne uğraşmış oluyorum yani. Eğer böyle bakabilirsek tabii. Efendim sen kendi %15'ine odaklanacaksın. Mesela şimdi daha müşahhas olması için bir farazi bir örnek verelim. Ne olsun bu? Mesela işte çocuğumuzla ilişkimiz kötü gidiyor. Neden? İşte çocuğumuz işte tembel. Tabii bu vasıflar çok çirkin sadece şu anda burada anlatmak için söylüyorum hiç kimseyi böyle tembel diye yaftalamamamız gerekir yani işte çalışmıyor sorumluluklarını üstlenmiyor işte yaşı kaç olmuş işte ne bileyim hala yatağını biz topluyoruz biz kaldırmasak kalkamıyor ne bileyim yani daha bir sürü şey. Yani çok gerçekten %85 hataları var. Başarı, okul e, okula özen göstermiyor, yapabilecekken yapmıyor vesaire. Efendim peki bizim hatamız ne? %15 ne olsun? Mesela biz de e, diyelim çok böyle küçümseyici ifadelerle konuşuyoruz. Aslında %15'ten de büyük bir şey bu bana sorarsanız. Ne olsun işte sesimizi yükselterek konuşuyoruz. Böyle olsun. Örneğimiz bu olsun. E, biz... Kendimize düşen o yüzde 15'i değiştireceğiz, değiştirebiliyoruz. Onu değiştirdiğimizde mesela karşımızdaki insanda yüzde 40'lık, yüzde 50'lik bir değişim olabilir. Kelebek etkisi deniyor buna. Yani sizin o küçük gördüğünüz hatanız karşınızdaki insanda nasıl büyük yankısı vardı siz onu bilemiyorsunuz ki. Ve neleri tahrik etti, neleri kışkırttı ya da nelere sebep oldu, neleri yıktı. Neyi yıktı da onun arkasından domino etkisiyle başka başka şeyler meydana geldi. Bunu bilemiyoruz. Ee, şunun da farkındayım yalnız bir parantez açalım yani her şeyde ben suçluyum gene ben yanlış yaptım işte gördün mü burada da benim yüzümden bu, e, bu ilişkide kötü gidiyor zaten zaten ben beceremiyorum yani bu derecede kendimizi suçlamamız kendimize karşı çok kıyımsız çok böyle e, sert davranmamız da adil değil onu söyleyeyim sadece yani ben burada ne yapabilirim bana ne düşüyor acaba ben neyi yanlış yapıyorum burada diye bakıp onu değiştirmemiz gerekiyor. O zaman sonucun ne kadar yani biraz sabırla tabii biraz sabırla sonucun ne kadar inanamayacağımız ölçüde değişeceğini ve tolere edilebilecek bir seviye yüzde yüz düzelmez. Hiçbir ilişki yüzde yüz düzgün değildir. Yüzde yüz düzelmez ama yürütülebilecek bir seviyeye geleceğini göreceğiz. Yani arkadaşlar biz kendimize odaklanmamız gerekiyor. İnsan ilişkilerinde sorun yaşıyorsak, sorun yaşadığımız zamanlarda önce kendimize bakmamız gerekiyor. Kendimizi tarafsız bir gözle olabildiğince gözlemlememiz gerekiyor. Bu yalnız burada söylediğim kadar kolay bir şey değil. İnanın bir hocaya fikir danışmaya veya bir psikoloğa işte danışmanlık almaya giden ya da fetva sormak için bir fetva sormak için telefon eden dostlarımız oluyor ya da işte arkadaşlarımız oluyor aslında öğrenmek isteyen kendisi ama soru sorduğu kişiyi bile kendi istediği cevabı verecek şekilde manipüle ediyor. Yani bana mesela burada senin suçun yok dedirtmeye çalışıyor. O kadar uğraşıyor ki ben de bu sefer yani meselenin aslını öğrenebilmek için uğraşıyorum. Doğru cevap verebilmek için. Dolayısıyla biraz burada kendimize karşı adil olmamız hayati önem taşıyor. Efendim gelelim bunu anladık. Yani insan ilişkilerinin malzemesi biz kendimiziz. Kendi ahlakımız, kendi karakterimiz, kendi yaklaşım biçimimiz arkadaşlar. Yani sessizliğiniz nasıl? İşte insanlara nasıl bakıyorsunuz, tebessüm ediyor musunuz, anlayışlı mısınız, çok eleştirel mi bakıyorsunuz? Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Kalem suresinde benim çok anlattığım bir bölüm vardır. Özellikle gençlere en az bir kere mutlaka anlatılması gerektiği kanaatindeyim. O da 8. ayetten 15. ayete kadar Rabbimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında tabi hepimize e, arkasından gidilmeyecek insan tiplerini sayıyor vela la tudya diye başlıyor bunlara sakın itaat etme bunların peşinden gitme. Yani bunları önüne geçirme anlamında ve şu açıdan da çok anlamlı bu suredeki bu bölüm Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor itaat edilmeyecek insan tipleri ama buradaki peş peşe yani peş peşe birçok insan tipini sayıyor Rabbimiz orada. Ve kalem suresi e, nuzul sırasına göre o da çok ihtilaflıdır ama hani Hazreti Osman Musafı'na göre ikinci nazil olan sure. Yani daha vahyin başındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz kimlerden uzak durması gerektiğini daha doğrusu kimlerle ilişkilerini medeni seviyede tutup çok böyle... Onları kendisine veli edinmeyecek, onların arkasından gitmeyecek bir mesafe koyması gerektiğini anlatır. Ben işte o bölümü anlatırken bir gün gençlere hemmaz kelimesine geldik. Hemmaz kusur arayan demek, çok eleştiren, kusur arayan demek. İşte dedim bakın e, ben size bunları anlatıyorum arkadaşlarınızı ona göre seçin siz hayatın başındasınız bu, bu tip insanlarla içli dışlı olmayın dedim işte sayıyoruz hemmaz kelimesine gelince gençlerden biri dedi ki aa dedi annelerimiz dedi kusur arayan yani bu örneği niçin verdim mesela kendimize baktığımızda ben böyle mükemmel yapıyorum her şeyi her şeyi çok düzgün yapıyorum çalışkanım işte dakikim titizim işte efendim o yaptığım yemek yaptığım iş her neyse yazdığım eser verdiğim ders her şeyi çok kusursuz ve etrafımdaki insanlardan da böyle olmalarını bekliyorum peki bu adil mi yani yani kendimizi düzeltmek derken bunları kastediyorum. Tabii ki vahim hatalarımız yok. Evelallah. Efendim bu ilk dersimizin konusu böylece giriş bahsi yani. insan ilişkilerinde bizim asıl malzememiz kendimiziz. Kendi ahlakımız, kendi karakterimiz, kendi insanlığımız. Bu bizim temel... Malzememiz. bu malzeme şöyle düşünün yemek yapıyorsunuz mesela salça kokmuş küflenmiş veya ne olsun işte malzemeden bir tanesi bozuk yani yemeğin et biraz ağırlaşmış mesela yemeğin bütün aşamalarını güzel de yapsanız o koku o yemeğe sinecektir o yemek yenilmez olacaktır İşte bunun gibi düşünün yani en asli ilişkilerimizin en asli unsuru bizim karakterimiz Bizim ahlakımız. Burada e, bir efendim e, konu üzerinde çok duruyorlar e, insan ilişkileri üzerine yazanlar. E, i̇şte Stephen Covey, Russell Go e, ilk aklıma gelen örnekler. E, diyorlar ki e, bizim insanlar arası ilişkilerde e, daha çok böyle bu piyasa işi kitaplarda teknikler anlatılır. Teknikler işte bir yere girdiğinizde çok canlı bir şekilde işte selam verin. Uyduruyorum şu anda selam verin. İşte elinizi uzattığınızda beden diliniz şöyle olsun işte tokalaşmayı şu şekilde yapın. İşte konuşurken karşınızdakinin gözünün içine bakın falan. Böyle teknikler var, taktikler var biliyorsunuz. Eğer bu uyguladığı mesela işte bunu biz... E yani Amerikan tarzı ticari ilişkiler için değil de kendi esas hayatımız için düşünelim Mesela işte biz aile ilişkilerinde güler yüzlü olacağız diyelim ki tamam mı güler yüzlü olacağız Bu bir teknik ama mesela gözleriniz gülmüyor ya da çok yapay bir gülümseme zoraki bir gülümseme ya da çok manidar gülümseme değil mi çeşit çeşit gülümsemeler var Dolayısıyla onu, o gülümsemenin temelinde alçakgönüllülük, şefkat, merhamet, efendim iyilik, iyilik duyguları, iyilik duyguları yoksa o gülümseme yani e, alay yerine bile geçebilir. Bir gülümseme icabında alay yerine bile geçebilir. İşte diyorlar ki o uzmanlar, e, temelinde bir iyilik yoksa taktikler işe yaramaz insan ilişkilerinde diyorlar. Bunu da çok iyi öğrenmemiz gerekiyor Çok iyi içselleştirmemiz gerekiyor İşte mesela hediye almak karşınızda kişiye hediye almak Bu sünnettir aynı zamanda Ve insan ilişkilerinde de çok yapıcı bir yeri vardır ee, Batılı kaynaklar da çok üzerinde durur ee, Sevginin beş dilinden bir tanesidir Hediyeleşmek ee, Hediye ama siz mesela o insanı Hala küçümsemeye devam ediyorsanız Diyelim ki özünde ee, Ama işte Aranızı da düzeltmek için bir hediye aldınız gittiniz mesela. O hediyeyi veriş tarzınıza yansır. Efendim e, o hediyeden bahsediş tarzınıza yansır. Yani her halinize yansır arkadaşlar. Onun için e, Stephen Covey diyor ki... E, duygular konusunda rol yapamazsınız diyor. Bir altyazı gibi buradan böyle geçer. Siz ne derseniz deyin, hangi taktiği uygularsanız uygulayın. Özellikle uzun süreli ilişkilerde Duygular konusunda rol yapamazsınız. Bu nedenle temeldeki iyilik üzerinde durmamız lazım. İşte bizim tasavvufumuza geliyor burada bütün mesele. Yani nefsinizi terbiye etmediğinizde o kalbin birazdan sayacağız. İnşallah bir dahaki videoya kaldı zannederim. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize anlattığı o insanın işte aceleci, sabırsız, efendim öfkeli, kontrolsüz, efendim... Siz söyleyin tartışmacı, vefasız, nankör, Kur'an'da geçen ifadeler bunlar. Bunları terbiye edip bu taraflarımızı, çünkü hepimizde var. fucuraha ve takvaha diyor ya Kur'an-ı Kerim Şems suresinde. Biz insana hem fucuru hem takvayı ilham ettik. Yani bizim içimizde hem azgınlık ve günahkarlık potansiyeli var hem de Allah saygısı ve takva potansiyeli var. O azgınlık ve günahkarlık potansiyelimizi terbiye edip, eğitip, kendimizi tekamül ettirmediğimiz zaman istediğiniz taktiği uygulayın. İşte çok güler yüzlü olmaya çalışıyorsunuz, nazik olmaya çalışıyorsunuz, çok cömert olmaya çalışıyorsunuz. Yani bir takım taktikler uyguluyorsunuz. Umduğunuz neticeye ulaşamayacaksınız. Çünkü temel malzeme kötü. Yemeğin temel malzemesi. Yani et bozulmuş. Diğer baharatlarla, şunlarla, bunlarla örtülebilecek gibi değil. Efendim o temel malzeme üzerinde bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.